1181, numaralı konu, Abdullah bin Mesud'un namazı olan düşkünlüğü, evet, Abdullah bin Mesud neredeyse nafile oruç tutmazdı, kendisine niçin oruç tutmadığı sorulduğunda, ben oruç tuttuğum zaman namaz kılmakta güçlük çekiyorum, halbuki namaz, benim yanımda oruçtan daha sevimlidir, dedi, oruç tuttuğunda da başında, ortasında ve sonunda olmak üzere ayda üç gün tutardı.